Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l-lezî <Sessizleşen> âlemma bil-kalem, âlemma'l-insâne mâ lem ya'lem. Ve sallallahu alâ resûlihî seyyidinâ Muhammedin ve sellem ve ba'd. Fasun fil kirâti namazdaki kirâte geldik. Şimdi şu Ara suresini bir açın. Sayfa 375. 192. ayet-i Şimdi e, kuşluk e, vitir namazıyla alakalı bir sürü rivayet okuduk değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, fele ise minna buyuruyordu. Bunu kılmayan benden değildir. Ama duha namazıyla alakalı e, rivayetler sınırlı. İşte Efendimiz e, kaç yerde kıldı, toplasanız kaç olur duha namazıyla alakalı rivayetler? İşte Fetih Mekke var mesela orada, Ummu Hanin'in evinde sekiz zekat kılıyor. Hani var ama bir vitir namazında çok rivayet var, vitir namazıyla alakalı. E, ve Efendimiz benden değildir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kim e, kılmazsa, kim vitir namazını kılmazsa benden değildir feleyseminna. İşte bu rivayetlerden dolayı e, işte e, ne vardı? Bir de e, Allah Teala size e, o beş vakit namazın üzerine bir namazı ziyade kıldı rivayeti vardı. E, bütün bunları toplayarak vacip olduğunu söylüyoruz. Yani sadece ondan dolayı değil başka rivayetlerde dikkate alıyoruz. Peki şimdi Ve innehu le rabbil alemin Buldunuz ayet-i kerimeyi nezele bihi ruhul amin ala kalbika letekune minel muzirin bi lisanin arabiyyin mubin ve innahu lafi zubril avvelin efendim şimdi bu Allah Teala'dan geliyor ve innahu latenzilu rabbil alamin 192. ayet-i kerime kim indiriyor nezele bihi ruhul amin ruhul amin yani hazreti Cibril indiriyor nereye ala kalbika senin kalbine Rahman ne diyor nereye geldi Vahiy peygamberin zihnine geldi diyor Allah ne buyuruyor Allahla <gülüyor> kalbike buyuruyor değil mi Yani lezelbih Ruhul emin Ala kalbiki İşte bunlar Kur'an Kerime bu kadar yabancıdır Başka ayet kelimelerde fuat geçiyor mesela Kalbe neden littekune minel muzirin? yani insanları uyarman için, bu Kur'an-ı Kerim'i indirdik. bili'senin arabiy'in mubin. Apacık bir Arapça ile indirdik. Yani Türkçe Kur'an olur mu Kur'an? Olmaz. Bili'senin arabiy'in <gülüyor> mubin. Ve innehu lefi zubr'il evvelin. Ve innehu ve innel Kur'ane Kur'an-ı Kerim ama müfessirlerin çoğuna göre burada ve innehu ve inne zikral <gülüyor> Kur'ani. Kur'an'ın zikri Kur'an-ı Hakim'in geleceği önceki kitaplarda vardı. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i göndereceğini önceki kitaplarda bahsetmişti. Efendim bu Türkçe Kur'an meselesi, Kur'an-ı Kerim'i, Türkçe okuma hadisesi biliyorsunuz. Kur'an-ı Hakim'in, İslam'ın düşmanlarının, muarızlarının her dönemde böyle o güç buldukça piyasaya sürdükleri bir marazlarıdır, bir hastalıklarıdır. Cumhuriyet'in ilk döneminden bakın ne zaman işte böyle olağanüstü zamanlar olmuştur hemen bu projeyle çıkarlar. Türkçe Kur'an 28 Şubat'ın en fazla konuşan, konuşulan iki konusu vardı. Bir, işte bir kadın vardı. O kadının etrafında birkaç tane adam vardı. Onların çevresinde tasavvufu merkeze koymuşlardı. Tasavvufun üzerine yürüyorlardı. Artık millet çocukları tasavvuf deyince zihinlerinde ne vardı? Evde bir adamla basılan bir kadın vardı. Yani çocukların milletin zihnine bu fotoğrafı getirip koymuşlardı. Peki ikinci olay da Kur'an-ı Kerim Türkçe okunsun mu? Yani şimdi buradan yıkacaklar. Biliyorlar ki Türkçe olan bir Kur'an, Kur'an değildir. Yani siz şimdi Goethe'nin şiirini alsanız, tercüme etseniz Türkçe'ye. Yani Almanya'da büyük bu adam da Türkiye'de neden büyük değil? Çünkü Türkçe'ye aktardığınız zaman o mana derinliğini şiir kaybediyor. Yani siz şimdi bir Dante'nin ilahi komedyasının, etkisini Türkçe'ye aktardığınız zaman kura verebilir misiniz? Veremezsiniz. Rimbaud'u verebilir misiniz? Ronsard'ı verebilir misiniz? Yani Fransızca ki metnini Türkçe'ye aktardığınız zaman veremezsiniz. Yani tercüme ters çevrilmiş bir halı gibidir. Yukarıda sadece halının üzerinde böyle şekiller, suretler durur ama zevk alamazsınız. Zevki kaybeder yani. Hani Kur'an-ı Kerim Böyle bir gülse o sürekli açar. Her okuduğunuzda size yeni bir mana veriyor. İnnehu'l-Kur'anun kerimun. Değil mi? İnnehu'l-Kur'anun kerimun fi kitabin meknun. Kerim demek diyor İmam Razi rahmetullahi aleyh cömert. Bir gül gibi her böyle an an açar. Yeni yeni manalar size verir. Peki tercüme nedir? En iyi tercüme en usta ressamın o güle bakarak çizdiği bir şekildir, bir surettir. Oradan öteye gitmez. Yani güle dokunmak, gülü koklamak, gülü teneffüs etmek gibi olabilir mi? Gülün resmine bakmak. Elbette olamaz. İşte onun için tercümede bir mana kaybı vardır. Manadan büyük bir mahrumiyet var. Yani Kur'an-ı Kerim oldurur, Kur'an-ı Kerim erdirir. E onu bildiklerinden dolayı her dönemde böyle Kur'an-ı Hakim'in üzerine bir tarassut var, bir saldırı var. Haşim Nahit diyor ki, Rusya'da bir Müslüman çıktı diyor. Kimi kastediyor? Bir kastediyor. Çıktı diyor. Bizde de onun kitaplarını böyle redakte edip basıyorlar. E i̇şte böyle Mustafa Sabri Efendi'nin Dini Mücedditler kitabı var. Sebil yayınlarında çıkmıştı. Bilmiyorum yeni baskısı var mı? Böyle dişlerini söküp eline veriyor onun. Kaç kuruş bir adamsın diyor, al gör. Halini, enini, en damını gör diyor Mustafa Sabri Efendi rahmetullahi aleyh. Türkçe yazdığı kitaplardandır Mustafa Sabri Efendi'nin dini mücedditler. Şimdi o adamı alkışlıyor Haşim Nahit buradan. Oradan birisi çıktı diyor. Nasıl İncil'in içinde kaybolan bir hakikat vardı. İncil'in içinde papazların Allah'ı vardı. Ama ne zaman Martin Luther geldi... Papazın Allah'ın ona bıraktı İncil'in Allah'ını çıkardı ortaya Ve batının önündeki bütün engeller kalktı Ayağındaki prangalar Elindeki kerepçeler kırıldı Ve batı toplumu ayağa kalktı diyor Şimdi bizden ne diyor Öyle adamlar çıktı ki Onlar da ulemanın Kur'an'ın içine gömdüğü Allah'ı haşa ortaya çıkaracak İşte Türkçe Kur'an'la Ya kimin projesi bu ya ne söylüyorsun sen kardeşim? Şimdi Kur'an-ı Kerim ilham verir mi? Ruh verir mi? Mana verir mi? Verir. Tercüme yaptılar. Hepsi okuyor şimdi. Mealciler var. Oturuyorlar. Mahremiyet yok. Kadın erkek okuyorlar. Şimdi şöyle. Mimar Sinan Batı mimarisiyle Sinan'a baktığınız zaman ayrı bir mimari tarzı görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Benzemiyor yaptıkları kilise duvarlarına benzemiyor. Ne yapmış? Kur'an-ı Kerim kalbe geliyor, kalpten taşa gidiyor, taşta mihrab oluyor, minber oluyor, Süleymani oluyor işi Yani ortaya bir başyapıt, başeser çıkıyor. Yani Kur'an-ı Kerim size bir ruh veriyor. Baki, şairsiniz, kuran Hakim'e talebesiniz, fuzulisiniz, nedimsiniz vesairesiniz. Onların satırlarında, şiirlerinde kuran Hakim'i görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Peki yani... Kur'an talebesi, Kur'an hakimin öğrencisi, Baki var, Fuzulü var, Sinan var vesaire var. Devlet ehramında var. Peki bunlar tercüme tercüme diye konuşuyorlar. Kaç tane tercümeden alim çıkardılar? Var mı? Tercüme okuyup da baktığınız zaman şiirine bu adam, bu adam Rimbaud'un, bu adam bilmem Ronsard'ın, bu adam Tolstoy'un bilmem neyin şunun buyun ekolünden değil de Kur'an'ın içinden gelen, o damardan beslenen, meal okuyan, alim, mütefekkir, mimar. Kaç tane adam çıkardılar? Var mı? Yüz yıldır mimar okuyorlar. Hep bütün evlerimiz, yapılarımız ne? Hepsi batıdan. Yani şimdi devlet okullara diyor ki, işte Selçuklu binası tarzında mimariler olsun vs. Yani özgün Kur'an'ı hakimden yeni bir tarz çıkarmıyoruz. Ne yapıyoruz? Eczada dönüyoruz. Ejda'da, yani fikirde, sanatta, harekette, meal okuyorsun kardeşim, ortada ne var, ne ne çıkardın ortaya? He? En büyüklerinin yapıp ettikleri, ortaya koydukları oryantalizmanın artıklarını Müslüman evlatlarına pazarlamak, onun ötesinde yaptığı bir şey yok. Yani dibe vurdular dibe, hikemiyatımızı yok ettiler. Yani ulema, adam ulemayı papaza benzetiyor ya. Şimdi Kur'an'ın aslını okuyan bir raziye bak. Bir ayet-i kerimeyi alıyor, ne diyor? Fiha, mesail diyor, döktürüyor. Elli mana çıkarıyor bir ayetten. Hadi meali okuyup da ver şurada bir doktora kardeşim. Herkes anlıyor ya apaçık Kur'an'dır diyorsunuz herkes anlar e ver bakalım o abdestsiz Kur'an okuyan o talebine ver de hele Kur'an'ın içinden Kur'an-ı Kerim'de o manaları şöyle bir razı gibi fiha mesail desin de indirsin bakalım insanların önüne sersin yapabilirler mi? yapamazlar işte en başarılı tercüme tersine çevrilmiş bir halı gibidir bakarsınız ruh heyecan yok yani orada bir çizgiler görebilirsiniz ama o çizgiler size halının üzerindeki o desenin zevkini, rengini, sanatını vermez, veremez kardeşim. Yani mesele Kur'an-ı Hakim'den mahrum bırakmak. Şimdi bu adamların tabii e, o zamanlarda yani 70-80 yıl önce de bu ayet-i kerimeyi kullanıyorlardı. E, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim biliyorsunuz. Namazda Kur'an-ı Kerim Fars'a ya da başka dilde okunabilir diye Ebu Hanife'den gelen bir görüş var. Fakat Ebu Hanife'den Nuh bin Meryem'den gelen rivayette Ebu Hanife rahmetullahi aleyh daha sonra bu görüşünden dönüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in namazda başka bir dille okunacağı görüşünden dönüyor. Ebu Hanife dönmeli bundan. Dönmüştür. Neden? Neden? Çünkü delillere bakıyoruz. Yani Ebu Hanife'ye rahmetullahi aleyhe isnat edilen delil yani bu hükmü verirken isnat edilen delil nedir? Selman-ı Farisi'nin Fatiha'yı Fars'a tercüme edip İran'a göndermesi. Fakat hiçbir sayı hadis kitaplarına ben bunu bulamadım. Yok. Yani bazı fıkıh kitaplarında var. Yani Ebu Hanife'de sonradan neden dönmüştür? Bu rivayetin asılsız olduğunu gördüğünden dolayı dönmüştür. Dönmüştür. Zaten döndüğüne dair talebesi Nuh bin Meryem'den de rivayet var. Peki ikinci olarak Ebu Hanife'ye diyorlar ki Ebu Hanife şu ayetle amel etmiştir. Şimdi ve innehu 192. ayet kelime şu şuara suresinin ve innehu lefi zuburil evvelin ve innehu zamiri Kur'an-ı Kerim'e gönderiyorlar. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim Zubur, kitap. Ve innahu ve innel Kur'ane lefi zuburil evvelin. Öncekilerin kitabında vardı. Kitaplarında vardı. O zaman efendim şimdi e, öncekilerin kitaplarında Kur'an-ı Kerim Arapça var mıydı? Yoktu. İbraniceydi mesela Tevrat. O zaman Kur'an-ı Kerim öncekilerin kitaplarında ne olarak var? Mana olarak var. Yani demek ki Farsa'ya siz Kur'an-ı Kerim'i tercüme ettiğiniz zaman farsasıyla da ibadet edebilirsiniz. Halbuki müfessirlerimizin çoğu diyorlar ki Kur'an-ı Kerim nedir? Bak hemen öncesinde Bilisenin Arabiyyin Mubin değil mi? Kur'anen Arabiyyen buyuruyor Cenab-ı Hak. Bak Kur'anen Arabiyyen, Türkiyeyen falan filan değil. Ne olacak? Arabiyyen. Dolayısıyla ee, hangi Kur'an'ı okuyun? Fakr'a ma tayassara minel Kur'an. O el takısı var orada. El. El nedir? He? ahdi zikri midir, zihni midir? Hangi Kur'an'ı okuyun? Eğer buradaki efendim Kur'anen Arabiyyen, Arabi Kur'an'ı yani o önceden geçen Kur'an'ı okuyun veya zihninizdeki Kur'an ahdi Zihni alırsak fakrau ma tayessere minel Kur'an. Hani el ahdi zikri olurdu, zihni olurdu, sirah olurdu, cinsi olurdu vesaire. Şimdi zihninizde hangi Kur'an'dır o? Belisenin Arabiyyin Mübin olan. Kur'an'ın Arabiyyen olan. O zaman fakrau ma tayessere minel Kur'an. El Kur'an hangi Kur'an? E Ziya terkinleriyle telkinleriyle yapılan tercümeler değil kardeşim. Onlar Kur'an değildir Onlar Kur'an'a hakim olamaz Kur'anen Arabiyyen Rabça Kur'an olacak Rabça Üstad diyor ki Arapça değil Rabçadır o Rab Allah'ın kelamıdır o Kur'an-ı Kerim Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır O halde Ebu Hanife Üstadımız i̇mam Azam'ın Döndüğü görüşüne ses alıyoruz Diyoruz ki Evet Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh Selman-ı Farisi'den gelen bu rivayete bakmış olabilir ama sonra bunun asılsız olduğunu görünce bu görüşünden dönmüş. O halde bu ayet-i kerimeye de manayı nasıl vereceğiz? ''Ve innehu lefi zuburil evvelîn'' demek ''ve inne zikrehu'' Kur'an'ın zikri önceki kitaplarda vardı. Yani önceki kitaplarda Kur'an-ı Kerim'in geleceği vardı. Yoksa Kur'an-ı Kerim mana itibariyle Tevrat'ta var mı kardeşim? Bazı şeyler olabilir ama şimdi bir ifk hadisesi Tevrat'ta var mı? He? Efendimizin Zeynep'le evlenmesi var mıdır Tevrat'ta? Yoktur. Dolayısıyla zorunlu olarak buraya ne mana vermemiz gerekiyor? inne zikrahu. Yani ve inne zikrahu anlamı veriyoruz. Yani bu projedir. Bu projeyi yarın nasıl beden zayıfladığı zaman eski hastalıklar ortaya çıkarlar. Bu ümmet siyaseten böyle kriz dönemlerine girdiği zaman küfür yobazları, İslam düşmanları bu hastalıkla ortaya çıkıyorlar. Biliyorlar ki Kur'an Hakim'in o Rabca okunuş şekliyle Kur'an'ın Arabiyyen olarak okunduğu zaman öyle bir bakın cemaati şöyle nasıl kendinden geçiyorlar Türkçe okuduğunuz zaman olur mu? O etki verir mi? Bazıları diyor işte yok Aminur Resulü bunları namazdan sonra okuyacaksınız böyle gelince yeni kurallar koyuyorlar bazıları e, koymuş birisi cemaatin e, içinden çıkarken birisi gelmiş imama demiş ki ya nedir her akşam aynı yerleri okuyorsunuz peki şu kadar amene resulü okudunuz şu kadar Levenzenla okundu camilerde camiden çıkarken tek bir cemaat her akşam aynı yeri neden okuyorsun? dedi mi size demedi neden çünkü kelamullah onun icazıdır işte her okuduğunuz zaman sürekli açan bir gül gibidir o innehu kur'anun kerim kerim cömer size öyle bir mana verir ki hele böyle İslamiye ulum-u İslamiye'ye, ulum-u Kur'an'a, tefsire, fesahata, belagata bir vakıf olursanız bir dalarsınız Kur'an-ı Hakim'in mecrasına. Emin olun bundan bir zevk almaya başlayın. Böyle Beyzavi, Nesefi bir okuyun, anlayın, anlamaya başlayın. Yani önünüze ne koysalar hiçbirine itibar ve iltifat etmeyeceksiniz. Burada öyle bir zevk alacaksınız. Çünkü Kelamullah'a muhatap oluyorsunuz. Ayetler arasındaki o münasebeti tayin ve tespit ediyorsunuz. Yani ben en pratik örnek olarak hep onu söylüyorum size de söyleyeyim. Madem buraya geldik. Doha suresini bir açın. Buldunuz. Şimdi neden tercüme kuran Hakim olamaz? Neden tercüme okuyanlar kuran Hakim'den mahrum olurlar? Şimdi vadduha buldunuz. Evet. Şimdi e, bunun sayfasını vermeyelim değil mi? Evet. Vadduha. Şimdi vavvavul kasem. Allah Teala'ya yemin ediyor değil mi? Vadduha. Günün başına evveline yemin olsun, kuşuk vaktine yemin olsun ya da tamamına yemin olsun. Şimdi sabaha yemin ediyor. Peki sonra veleili ida seca, bir yorgan gibi örtü zaman örtüğü zaman yorgan gibi o geceye de yemin olsun veleili ida seca. Sonrasında da ma vdda ke rabbu kevamakala. Şimdi alaka ne? Sabaha yemin olsun, yorgan gibi örtüğünde, geceyi yemin olsun, e, Rabbin seni terk etmedi o makala, Rabbin sana buğz etmedi. Şimdi birisine verdiniz bunu. Adam okuyor, Türkçesinden, mealinden okuyor. Yani cümleler arasında bir irtibat olması gerekiyor. Burada bir irtibat arıyor şimdi. Verdiniz adam, al kardeşim meal oku dediniz, okuyor. Çünkü bana öyle gelenler var. Adam diyor ki ya hocam diyor, bu nedir diyor ya. Yani bura ne neden buradan buraya geçiyor diyor. Peki mealde bunu verme imkanınız var mı kardeşim? Yok. Peki ne buyuruyor Allah Teala? Neden ve duha ve leiliza seja ma wad'aka rabbuka ve ma kala. Cemil. Ne yapıyor? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a hakaret ediyor. Diyor ki artık ona şeytanı gelmiyor. Efendimize bir ara vahiy gelmiyor. Ee, o Allah Resulü de bekliyor sabaha kadar işte onlar da alay ediyorlar. Ee, yani haşa işte şeytanı gelmiyor öyle diyorlar. Onlara ait ulmu cemile ve avanesine ait. Şimdi efendimiz de bekliyor ve vahiy geliyor. Bu surenin bitiminde ve emme ni'meti rabbike fehaddis deyince Allah Resulü ne yapıyor? Elinden kalkıp Allahu ekber diyor değil mi? Allahu ekber. Onun için bu sureden itibaren Nasa kadar sureleri okurken ne diyoruz? Allahu Ekber. Hani okurken talim üzere Allahu Ekber denir. Niçin? Sünnet. Efendimizin bu sünnetini yaşamak için. Yani bu sure geliyor o olaydan sonra. Hadise şuna benziyor. Hastasınız, sabaha kadar uyuyamıyorsunuz. Yanınızdakiler sizi bırakıp gidiyorlar. Refakatçi kimse yok. Böyle bekliyorsunuz bir de Karanlığın arasından ezan muhammedi okunuyor. Allah oikber, Allah oikber. Artık fecir geldi. İçinizde bir umut var, heyecan var. Yani artık sabahı gördüm diyorsunuz. Ee, sabah arkadaşlarınız, dostlarınız gelecek. Yani beklediğiniz bir misafir gibidir o sabah ezanı. Yatanlar bilirler, değil mi? Çeken bilir. Gece uyuyamayan onu bilir. Diyor ya. Şebi yeldayı müneccimle. Muvakkit ne bilir? Kim mübtelayı gama sor? Geceler kaç saat? Yani müneccim vakit onu hesaplar ama ne kadar uzun olduğunu hakiki manada gam, keder sahibine gözüne uyku girmeyene git ona sor diyor. Şimdi Efendimiz uyuyamıyor tabi. O hasta gibi. Hastaya sabah ne olarak geliyor? Kutlu bir misafir gibi. içindeki gam, hüzün, keder gidiyor. Allah Resulü de Vahi gelmeyince sabaha kadar gözüne uyku girmiyor. Böyle gece omuzları bir hasta gibi sabahları bekliyor. O e, vahi gelince yerinden kalkıyor Allahu ekber diyor. Kur'an-ı Kerim bize Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın o halini hangi bağlamda anlatıyor? İşte o hasta gibi. Nasıl sabah görünce yerinden kalkıyor? seviniyor mutlu oluyor artık sabah gelmiştir kutlu misafir onun yanında efendimiz aleyhisselam da vahiy gelmeyince gecedeki hasta gibi bu sure nazil oluyor Allah'ın resulü sevincinden kalkıyor ayaktadır artık yani ve sabah ve leyli gece o gecede hep acı çekiyordun sabahı bekliyordun işte ma wadda'aka rabbuka ve ma qala Rabbin seni terk etmedi, Rabbin sana buğz etmedi. Hadi bakalım, meal oku. Mealde bunu verebilir misin kardeşim? Veremezsin işte. Meal, Kur'an-ı Hakim'in zenginliğini, derinliğini yok eder. Onun için işte böyle hep saldırıyorlar Kur'an-ı Kerim'e. E yok işte orada, burada abdestsiz tut, taresiz tut, tercüme oku, meal oku. Ya Kur'an-ı Kerim oku kardeşim. Kur'an-ı Kerim oku. Ondan sonra git tefsir oku. Çünkü meal peygambersiz bir Kur'an projesi. Allah Resulü olmasın bu Kur'an'ın içinde. Onun için meali dayatıyorlar. Mealin içinde peygamber var mı kardeşim? Yok. Tefsirde var mı? Var. Tefsirde bir de ne var? 1400 yıllık bu ümmetin birikimi var. Onu yok etmek için buralardan giriyorlar. Peki şimdi bu girizgahtan sonra kıraati okuyalım. El-kıra'atu fardun fir-rekateynil uleyeyni, sünnetun fil-ukhreyeyni. Efendim kıra'at, tabii farz namaz bağlamında düşündüğünüz zaman, fardun fir-rekateynil uleyeyn. Dört rekatlı bir farz namaz kılacaksanız, ilk iki rekatta farzdır. İlk iki rekatta farzdır. Son iki rekatta ise nedir? Sünnettir. İlk iki de farz. Yani öyle kılıyorsunuz. Birinci de ikinci rekatta nedir? Farzdır. Üçte, dörtte nedir? Sünnettir. Peki neden birde, de farz diyoruz da üç ve dörtte sünnettir diyoruz? Neden? İki iki gelmiştir değil mi? Önce iki iki gelmiştir. Neydi hadis-i şerif? Furdatı salatu rak'ateyni rak'ateyni ثumme oku redfi seferi vezidet hadar seferde iki rekat haliyle bırakıldı. Onun için hanefilerde seferde namazı iki kılmak azimettir değil mi Çünkü asıl olarak iki rekat e, namaz emredilmiştir sonra iki daha ona ilave edildi Peki Madem aslı ikidir o zaman e, ikide okuyoruz neden iki de okuyoruz bir da okumamız lazım çünkü emir tekrar ifade etmez. Ayet-i ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Bakın sizin şerhete de almış. Müzemmil Suresinin 20. ayet-i kerimesi. فَقْرَعُ مَا تَيَسْسَرَا مِنَ Kuran. Şurayı okuyun buyurmuyor. Kur'an-ı Kerim'den okuyun. Peki emir tekrar ifade etmez. O zaman bir rekatta okumamız yeterli olurdu. Niçin ikinci rekatta okuyoruz? Çünkü iki rekat birbirinin nesidir? Mumâsilidir. Onun için birinde okuyorsak diğerinde de delalet yoluyla yani ikinci rekatta birincinin aynısı olduğundan dolayı delalet yoluyla diyoruz ki ikincide de okumamız gerekir. İkincide de okumamız gerekir. Burada bir rivayet almış ama o Hazreti Ali Efendimiz'den gelen mevkuf bir rivayettir. Mevkuf ne diyor Hazreti Ali radıyallahu anh? Al kıraatu fil öleyin kıraatın fil ökreyin. Yani el kıraatu fil öleyin farz namazların ilk iki rekatındaki kıraat ne yerine geçer? Son iki rekatta ki kıraatin yerine de geçer. Çünkü farzlar önce iki iki emredilmişti. Peki yine burada işte lisanul waziri lisanul emir. Ha? vezirin lisanı konuşması emirin lisanıdır yani bu sözü şunun için getiriyor ilk iki rekattaki e, okuma son iki rekatın yerine de geçer çünkü namaz asıl itibariyle iki rekat olarak farz kılınmıştı ama nafileler öyle değil nafile nedir müstakildir iki dir. mesela üçüncü rekatta nafileyi bozsanız baştan beri mi kılacaksınız Son, üçten, son ikiyi kılıyorsunuz değil mi? Son iki rekatı ayrı kılıyorsunuz. Yani nafileler müstakildir diyoruz. Onun için nafile namazın her rekatında kıraat farz. Her rekatında kıraat farz. Fakat farz namazların ilk iki rekatında kıraat farz. Son ikisinde ise sünnet efendim diyoruz. Peki ne kadar okuyacaksınız? Farz olan okuyuş ne kadar? Ebu Hanife'ye göre sümme nazar, sümme nazar. Bu kadar en az olmalı diyor Ebu Hanife rahimullah. Peki İmameyn ne diyor? Üç kısa ayet olacak diyor. Üç kısa ayet. Neden üç kısa ayet olacak diyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki en küçük sure üç kısa ayet. Üç ayet değil mi? En küçük sure üç, üç ayet diyor. İnna a'tainakal kawsar fasalli li rabbike wanhar inna sha'neke vel abtar yani 3 ayet dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hani başta söylemiştim Kur'an-ı Hakimin icazını anlatırken önce eğer inanmıyorsanız tamamının bir mislini getirin buyurmuştu Cenabı Hak. Ona e, yapamadıysanız o zaman ona ayeti getirin. Onu da yapamayanlara ne buyurmuştu? Ve <gülüyor> in Fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min misli O zaman bir suresinin benzerini getirin. Yani Kur'an-ı Kerim'deki o icaz, yani karşıdakileri aciz bırakma ortaya çıkabilmesi için ne gerekiyor? Efendim en azından bir sure olması gerekiyor. Bir surede ne kadardır 3 ayet Yani buradan bakıyorlar Aslında bir ayette de icaz var da Ama bu ayet kerimeye bakıyorlar Onlar diyorlar ki işte bir sure Bir surenin en küçüğü ne kadar? 3 ayet Onun için kısa 3 ayet Ya da uzun bir ayet olmalı diyorlar Uzun bir ayet Bununla ne yerine geliyor? Farz Farzı yerine getiriyoruz Yoksa bu kadarla kıl demiyor Yani e, kıraat nedir? rükündür. Oruknu yerine getirmek için en az ne kadar okuman lazım? Sümme nazar Ebu Hanife'ye göre, ötekilere göre üç kısa ayet. Neden 3 kısa ayet diyorlar? İşte ve in kuntum fi raibin mimma nazzal ala abdina fa'tu bi suretin min misli sureyi Bakara'da. Orada Cenab-ı Hak inanmıyorsanız bir suresini getirin. Yani bir sureyle onlara meydan okuyor. O zaman namazda da o icaz yerine gelsin. En azından küçük bir sure kadar olsun. O da üç ayettir diyor imameyin. Ama bu kadar okursa bir adam ne gerekir ona? Seyyü secde gerekir. Vacipleri terk ediyor. Fatiha'yı mesela terk etmiş oluyor. Peki, el فَرْضُمْ farzun الْرَكْعَةَيْنِ الْحُولُونَ uleyeyni sünnetun fil uhreyeyni. Son ikide ise sünnettir. Ve in sebbaha fihime edzeehu. Fihime fi ey şeyin fil uhrayni Yani son iki rekatta tesbih etse, Cenab-ı Hakk'ı tesbih etse yeterli olur mu? Yeterli olur. Ama tabii ki Fatiha okuması gerekir. Yani Fatiha okuyacak da yani tesbih, subhanallah dese o da olur. Peki o miktarul farzı, farzın miktarı ne kadar ne kadar okuyacak? Ayetun fi kulli rak'atin, her rekatta bir ayet okuyacak. Ayetun fi kulli rak'atin, İmameyn ne diyor? Üç kısa ayet ya da bir ev ayetun tavîletun ta'diluha ya da o üç kısa ayete muadil, bir uzun ayet okuyacak işte bak devam ediyor burada. Le'ennel Kur'ane ismul lil mu'cizi ve la mu'cize dun zalik ve lehu kavluhu taala fakra'u ma tayassara minel Kur'an diyoruz. Peki şimdi farz bu ayet-i hangi ayet? Fakra'u ma tayassara minel Kur'an. Buradan kıraatin farz olduğunu çıkarıyoruz. Kıraat ne? Rükün. He? Kıyam kıraat. Kıraat rükün. O zaman bu kadar en azından bu kadar okumak yani Ebu Hanife'ye göre sünne nazar kadar, e, şeye göre i̇mam e göre 3 kısa ayet okumak farz. Bu kadar okumazsanız namaz olmaz. Peki vacip okuyuş nedir? Vel <gülüyor> vacibu el Fatiha ve's suretu 3 ayetin. Vacip olan ise Fatiha'yı okumak. Çünkü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar? La salate illa bi fathati'l kitab. Fatiha olmadan namaz olmaz. Yani namaz olmaz demekti. Ne demek? Namaz kamil olmaz değil mi? Tıpkı ne gibi la salate li caril mescid illa bil mescid. Yani mescide komşu olanın namazı sadece mescitte olur. Ne demek? Yani evde namaz kılsanız olmaz mı? kamil olmaz demek değil mi? Kamil olmaz. Demek ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu babdaki hadislerini nasıl anlıyoruz? Kamil olmaz, tamam olmaz şeklinde anlıyoruz. Her namaz sayı olmaz şeklinde alsaydık ne olacaktı? Fatiha okumak farz olacaktı. Wal vacibu el Fatiha ve's Hem Fatiha okuyorsunuz, hem bir sure okuyorsunuz veya üçü ayetin 3 ayet kerime okuyorsunuz peki şimdi vacip olan bu farz okumak miktarını dedik Ebu Hanife'ye göre ötekilere göre 3 kısa ayet vacip olan neydi Fatiha ve 3 ayet peki şimdi sünnet okuyuş ne sabahta ne kadar öğlede ne kadar akşam yatsı namazlarında ne kadar okursak kıraatin sünnet olan boyutunu yerine getiririz. Yani kıraatte üç durum var. Bir farz var, sünnet var, farz var, vacip var, sünnet var. Şimdi sünnet olan boyutunu anlatıyor bize. Diyor ki, وَسُنَّتُ sunnetu يَقْرَى فِي الْفَجْرِ وَالْطُّهْرِ تِوَالَ mufassal Efendim bu tuval mufassal, evsat-ı mufassal, mufassal. Nereden çıkıyor bu? Hazreti Ömer Efendimiz'in Ebu Musa el-Eşari'nin yazdığı mektup var. Diyor ki: "Şu namazda şu Tıvalu Mufassal oku. Şurada Evsadu Mufassal, şurada Kısar Mufassal." Peki nereden başlıyor bu Mufassal olan sureler? Hucurat'tan başlıyor. Tıvalu Mufassal. Hucurat'tan Buruc'a kadar olan surelere ne diyoruz? Tıvalu Mufassal diyoruz. Hucurat'tan Buruc'a kadar olan surelere tıval mufassal diyoruz. Peki buruştan beyineye kadar olanlara evsâd mufassal, orta mufassallar. Peki e, buruş e, beyineden Kur'an-ı Kerim'in sonuna kadar, nasa kadar olan sureleri ise kısâr mufassal diyoruz değil mi? Kısa mufassallar. Yani uzun mufassallar, orta mufassallar, kısa mufassallar. Bu ismi veren de kim? Hazreti Ömer Efendimiz. Neye göre veriyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu namazlardaki okumasına bakarak bu hükmü veriyor. Peki şimdi ve sünnetu an yakra fil fecri ve duhri tuvalel mufassal. Ve sünnetu an sabah namazında ve öğle namazında tıval mufassal okur. Fatiha'dan sonra ucurattan buruca kadar olanları okur. Öyle biraz daha kısa olabilir yani. Sabahtan daha kısa olur. Sabah 50-60 ayet okunur sabah namazında. Yani mutlaka bunları okuyacaksınız demek değil. Bu ayarda okuyacaksınız demek. Bu ayarda okuyacaksınız. Sabah namazında 50-60-100'e kadar okunur. Ee, öğle namazlarında 30-40 ayet okunur. Peki وَفِالْاَصْرِ وَالْعِشَاءِ e, ikindi ve yaslı namazlarında ne okuyorsunuz? اَوْسَادُ Mufasal Yani buruştan beyineye kadar. Yani sadece onları değil ya o ayarda o uzunlukta baştan da okuyabilirsiniz. وَفِالْمَغْرِبِ e, Akşam namazında ise kısarı mufassal okuyoruz yani ve yineden sonuna kadar ya da o ayarda okuyoruz. Fehi haleti'd darurati ve seferi yekra'u bi kadril hali. Hastayken ya da sefer halinde yani durumuna göre okur. Yekra'u bi kadril hal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını neyle kılıyor mesela? Felek ve Nas suresi okuyor değil mi? Seferde sabah namazında Felek Nas suresi okuyor. Yatsı namazında mesela ve tini okuyor. Kısa okuyor. İşte kadın ağlıyor. İkinci rekatta ne yapıyor? E bir ayet-i kerim okuyor. Arkada kadın meşgul olsun yavrusuyla diye. Ya işte sünnettir. 60 ayet okumam lazım sabah namazında demiyor, değil mi? Arkada bir durum varsa duruma göre ya o kadın çocuk ağlıyor işte sen de duruma o haliyle müdahil olacaksın. Wala yetaayyanu şey'un minel Kur'anî Li min as الصَّلَوَاتِ Yani şu namazda mutlaka şuraları okumamız gerekir diye bir tayinde bulunmuyoruz. Ama işte hani Efendimiz vitir namazında bir de ne okuyordu? سَبِّهِسْمَ رَبِّكَ لَعَلَى İki de, üç de, iki de kafirun üç de ihlas. Yani mutlaka bunlar okunur demek değil. Değil mi? Yani başka şeyler de okuyabilirsiniz işte Kur'an-ı Kerim'den belli yerleri belli namazlara tayin etmek O namazlarda sadece oraları okumak ne olur? Mekruh olur Ama yani müstahaptır Yani başka şeyler de okunur ama ben bunları okuyorum dersen problem yok Yani vitir namazında başka yerlerde okunur ama ben bunları okumak istiyorum dersen Problem yok, okuyabilirsin. Diyoruz, Estağfirullah ve etubu ileyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin.